Aslan'la beraber şehir bostanları ve kentte tarım üzerine konuşacağız. Hoş geldin Aslan. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ee, şimdi Aslan'ın onun da dediği gibi e, bostanların tarihi, önemi ve etrafında aslında örgütlenen mücadeleden biraz bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde programımızın referans aldığı Yararlı Sanat Arşivinden e, bu konuyla da ilişkili olduğunu düşündüğümüz bir sanat işini size tanıtmak istiyoruz. E, 517 numaralı What Will The Harvest Be e, isimli iş... İngiltere'de aslında 2000 metrekarelik bir alanda kurulmuş bir bahçede yer alıyor. Bu bahçe kule bostanlarına benzer bir şekilde 12. yüzyıldan kalma bir manastırın kalıntılarını da barındırıyor ve devlet tarafından bu nedenle de koruma altına alınmış. Bahçede ortaklaşmacı bir biçimde sebze ve çiçek tarımı yapılabiliyor ve her gün ziyarete açık, herkese ayrılmış özel alanlar yerine bahçenin ortak bir kaynak olarak kullanılması teşvik ediliyor. Ee, bahçenin ürettiği çeşitli yararlar var. Bunlardan biri tabii ki burada yetişen gıdalar. Bunun yanı sıra insanların aslında gıda et, gra, gıda üretim etrafında e, bu üretimin siyasal sonuçlarına dair bilinçlenmesi de hedefleniyor. Ee, Aslıhan şimdi biraz e, bir giriş yapalım istedik. E, hem dünyada hem de Türkiye'de aslında kentçi tarımın önemi giderek artıyor e, ve bunun ya yani tarımın önemine dair farkındalık giderek artıyor. Bunun şu katkısına dair de artan bir farkındalık var. Ee, kentte tarım yapmanın üretim ve tüketim ilişkileri açısından önemi nedir? Bostanlar bunun neresindedir? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir soru. <gülüyor> Güzel. Ee, evet. Aslında şey, bende şuradan not aldım. What harvest be diye. Ee, belki bir parça. E, Farklılıklarından da aslında girebiliriz. Tabii Çünkü ki. E, Yedikule Bostanları'nda e, en çok tartıştığımız şeylerden bir tanesi e, bizim. E, malum Yedikule Kule da 400 yılından beridir e, İstanbul'da. Bunu e, bir takım e, almanaklardan, geoponika gibi almanaklardan biliyoruz. E, kentte tarım yapılıyor olduğunu. E, bu az önce bahsettiğin daha müşterek olarak... Ee, yani Cummins olarak İngiltere'nin de zaten büyük bir geleneği e, bir peyzaj geleneği bir açık mekan geleneği e, ile e, bizim e, Kule bostanlarının e, kullanımı e, üzerinden e, o ikisinin farkını e, söylemeden e, üzerine bir şeyler kurmak yanlış olabilir. E, o da şu e, bostanları biz e, girişim olarak e, müşterek ...şeklinde tariflediğimiz nokta... ...kültürel miras olması. <gülüyor> ee, onun dışında... E, ...oradan edilen, elde edilen... ...gelirin... E, ...bir müşterekliği veya o toprağın... ...kullanımının bir müşterekliği... E, ...oradan... ...alabildiğiniz ürünü... ...tüketebilmenizin dışında yok. Bostanlar birer... E, e, ...ne diyeyim... ...özel girişim... E, yani birinin bakkal dükkanı var ve siz nasıl bakkal dükkanını oturma odanız gibi kullanmıyorsanız veya gidip bisküvileri yemiyorsanız <gülüyor> ortak, müşterek <gülüyor> diye. Ee, bostanlar da aynı bu şekilde bir işletme ee, ve bostancılar da bir şekilde bir işletmeci. Ee, bunun çok büyük bir önemi var bizim için. Hep altını da çiziyoruz. Çünkü tartışmalarda da genellikle de çıkan bir şey bu. Ee, herkesin ortak kullanımının karşısında nasıl özel bir kullanımı savunursunuz diye. Bostancılık bir meslek, bir zanaat ve somut olmayan kültürel miras. Bu anlamda İstanbul'un ve bu coğrafyanın biricik bir bize 400 yılından beridir çeşitli imparatorlukları aşarak, çeşitli etnisiteleri aşarak gel gelmiş bir kıymet, bir değer. Bu anlamda Müşterek yani Cummins o İngiltere'deki e, yerin kullanımıyla e, müştereklik üzerinde örtüştüğü nokta e, tam olarak alan kullanımı ve e, faydayı veya yararı paylaşma üzerinden olmasa da bir müşterekliği söz konusu hı hı. Peki bu bütün bostanlar için geçerli mi? Çünkü İstanbul'da sadece Yedikule bostanı yok tabii. Kuzguncuk bostanı var, Roma bostanı var ve aslında hepsinin etrafında örgütlenmiş türlü mücadeleler, Hı -hı. türlü bir araya gelmiş insan grupları var. Hı -hı. Ee, bu anlattığın müştereklikle ilgili e, hikaye e, biraz şey, kule'ye has bir e, durum mu yoksa diğer Hı -hı. bostanlar için de geçerli mi Kuzguncuk ve Roma bostanını biliyorum ben? Evet, çok güzel sordun. Üçü de çok birbirinden çok çok farklı yerler. Hı. Ee, örgütlenmeler ve e, bu üç saydığın e, yerlerin içerisinde şu anda sadece o da e, tamamen olmamakla birlikte 2013 yılından beridir. Ee, bostan kelimesini, e, kelimesinin bostancısıyla birlikte olan bir yer ve işletilen ve e, sebze meyve üretilen e, bir e, kent pratiği olarak bir, e, bir, bir e, geçim kaynağı olarak tek yer yedi kule bostanları. Hı hı. Roma bostanı Buradan sevile el sallıyorum Benim gerçekten çok hayranlıkla izlediğim bir örgütlenme, bir yer, bir açık alan diyeyim. Ve son aylarda da bitkiler ve sebzeler vesaireler meyve ağaçları da ziyadesiyle daha da çok ekmeğe de başladılar. Ee, bu anlamda belki e, İngiltere'deki az önce verdiğiniz örneğe daha yakın e, bir kullanımı var. Ama orası gerçekten de bir müşterek olarak kullanılmak üzere. Adı da Roma bostanı olarak Hı -hı. konmuş. Hı -hı. Ama bir bostancısı olan ve hani buradan sebze meyve üretip onu da işte hale gidip satıp e, buradan bir kazanç sağlayan... Bir mekanizması yok. Biz kule özelinde ve aslında bostan kelimesinin ve bostancı kelimesinin özelinde buna çok dikkat ediyoruz. Sabahleyin kalktığında yani hayatı buna bağlı olacak bir insan. Yani gidip hobi bahçesinde siz nanelerinize bakmayabilirsiniz bir iki gün. veya hatta işte patates ekmeyebilirsiniz. Çünkü o bir başka bir cins hobi bahçesi veya ortak, müşterek yerde bir arkadaşınıza söyleyebilirsiniz. Ama bostancının kendisini ve çoluğunu, çocuğunu ve yanındakileri geçindirmesi için e, bunu yapması gerekiyor. E, dolayısıyla o bir çiftçi, bir cins, daha ziyade bostancı. E, Roma bostanında bu yok. Kuzguncuk bostanına geldiğiniz zaman orası da keza aynı şekilde. Orada da gene bir e, bitki üretimi söz konusu, gene bir açık alan var, bir üretken peyzaj var. Yani bunların hepsinin içerisinde... Ortak giden katman üretken peyzaj üzerinden işliyor olması. Sadece çiçek, böcek hani bir keyif için değil. Aynı zamanda da tüketilebilen bir şey. Yani bir şey üreten. Verdiğiniz emeğin ve suyun karşılığında da aslında başka bir cevap alabildiğiniz bir peyzajdan, bir topraktan bahsediyoruz. Müştereklik açısından evet yani... Roma bostanı da Kuzguncuk bostanı da daha müşterek kullanılabilen etrafında kendi açık alanının mahallesinin üzerinde bir hak iddia eden mahallelerin kentte yaşayanların kullanabildiği ve hak iddia ettiği bir yer. kule bostanlarında bostancılık yapılıyor. Yapın. Aslında tam buradan biraz belki müşterekler siyasetine de girebiliriz. Yani alanın aslında yani hem müşterek olan hem olmayan özelliklerini vurguladınız. Bir de bunların etrafında örgütlenen mücadelelerden de bahsettiniz. Hı hı. Bu aslında bu mücadeleler de çok aktörlü, çok disiplinli. Yani evet. arkeologlar da var, tarihçiler de var, mimarlar da var. Ee, buradaki mücadelenin hani müşterekler siyaseti olduğunu düşünüyor musunuz? Buna dair ne diyebilirsiniz? Eee yani buradaki mücadelenin e, en başında e, şöyle diyebiliriz. Bostanlarla ilgilenen, bostanların e, yıkılmasını istemeyen. E, bu aynen söylediğiniz gibi arkeologlar, sanatçılar, tarihçiler e, her türlü e, disiplinden e, veya varoluştan insanın bir araya da olması, Yedikule girişiminde olmasının... Ee, aslında tek bir sebebi vardı. O da oradaki o yıkımı durdurmaya çalışmak. Hı hı. Şimdi oraya dair e, hayalleri herkesin aynı olmayabiliyor. Disiplinlere bağlı olarak da e, geleceğine dair hayali hı hı. her zaman e, aynı olmayabiliyor. Bu da büyük bir çeşitlilik aslında. E, ve e, çok da kucaklanması gereken bir çoğulculuk diyebiliriz. Hı hı. E, çünkü müşterek denilen şeyde e, çok... E, Önemli altının çizilmesi gereken şeylerden bir tanesi bir araya geldiğinizde bir örgüt olduğunuzda bir kendinizin bir başlığınız olduğunda bir grup insanın bu bir, bir yapılanmaya gidiyor. <gülüyor> Ve bu yapılanma akabinde tekrardan yapılanmayı bozulmayı çözülmeyi tekrar içermeyi dışlamayı vesaire yani çok daha bu çoğulcu bir. E, yapıyla olmadığı zaman o da kemikleşiyor. Dolayısıyla dışlıyor. Aslında müşterek denilen şeyin hiçbir şeyi dışlama, dışlamıyor olması. Bu çoğulculuğu kucaklıyor olması. Hı hı. Fikir ayrılıklarını ve hayal farklılıklarını e, kendi bünyesinde barındırabilecek genişlikte ve cömertlikte olması e, çok çok önemli. Düşülen en büyük hatalardan bir tanesi bana kalırsa bu e, kendi hayalinizi, birlikteliğinizi, müşterekliğinizi o kadar çok seviyorsunuz ki, onun dışındaki şeylere karşı o oluşum kapanmaya başlıyor. Bu anlamda bizim bir arada duruşumuz çeşitli alanlarda, çeşitli şekillerde ve çeşitli vektörlerde oldu her zaman. Bir kısmımız belediye ile masaya oturmaktan haz etmiyordu. Çünkü bu toprakları yani bostanları belediye yıkmıştı 2013 yılında Fatih Belediyesi İBB ile birlikte sonrasında bizim bostanları yıkanlarla masaya oturmamız üzerinde çok tartışmamız oldu. Bir kısmımız buraya herhangi bir projenin bir P'sini bile edilmesinin yani bir proje yapılmasının Değil buranın tekrar olduğu gibi aynı şekilde eski haline getirilmesine dair çok e, kuvvetli inançları vardı. E, bir kısmımız müzakereye inanıyordu ve e, bostanların zaten yıllar içerisinde hep değişe değişe ve adapte ola ola e, bu hale bugüne geldiği ve dirayetini bundan kazandığını savunuyordu. Bostancıların kendisi e, bizden her zaman daha adapte olacak şekilde... ...bir takım hayaller ve planlar ortaya koyuyorlardı. E, bence bu müşterek politikası çok karmaşık bir şey. Çok değil mi? Evet. <gülüyor> e, ve, e, bu, ama bütün bu çeşitliliği ve bu çoğul ço çokluluğu... E, ...barındırmadığınız sürece... E, ...siz kendi kendinize küçük bir mini bir müşterek oluyorsunuz. Bu karmaşık hikayenin üzerine o zaman... ...bir şarkı arası vererek biraz dinlenelim. Sonrasında sohbetimize devam edeceğiz. Ne dinliyoruz aslan? Ve kimden Bence Benjamin şarkı? Clementine'den... I won't complain. It's a wonderful life, a wonderful life Travers and tears from the heavens My heart is a melodram, a melodram in fact Set alight by echoes of pain 24-7, 24-7 I dream I smile I walk I cry I dream I smile I walk I cry You might not say that it's a wonderful world And it's a wonderful life And it's a wonderful day Just as yesterday But I won't complain No, I won't complain yeah. Oh, my good days are far gone They'll surely come back one more So I won't complain My mind is a mirror A reflection only known to me And for those who hate me The more you hate me The more you help me And those who love me The more you love me The more you hurt me And when I go to bed in the night I see some children in the light Fighting unknown shadows behind my mother's back And although I don't understand my dreams I know somewhere there's hope, there's hope There's hope somewhere, there's hope So I dream, I smile I walk, I cry I dream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 tekrar merhaba. Yararlı Sanat Arşivi'nin ikinci yarısındayız. Mimar Aslan Demirtaş bizimle. E, i̇lk yarıda biraz daha müşterek siyaseti ve bostanların müşterekliği üzerine konuştuk. Şimdi biraz daha üretim-tüketim ilişkileri üzerine de konuşmak istiyoruz. E, şimdi bu bostanlar etrafında örgütlenen mücadelelerden bahsettik. E, bunların yarattığı imkanlar üzerine de biraz konuşmak istiyoruz. E, çünkü yani bu bostanlardan çeşitli kooperatifler de çıktı, dürtük gibi aslında uh -huh. e, tüketimi de örgütleyen hareketler çıktı. Uh -huh. Sadece üretime odaklanan değil. E, o yüzden biraz bu bostanlar alternatif üretim ve tüketim modellerini araştırmak için bir imkan mıdır? Bunun üzerine biraz konuşalım istedik. Tabii. Ee, çok doğru söyledin. Dürtük gibi e, slow food, fikir sahibi damaklar gibi e, çok farklı farklı e, örgütler, örgütlenmeler, bir aradalıklar diyeyim daha ziyade. Bostanların e, hem etrafında hem içinde hem yanında hem arkasında hı hı. oldu. Ee, bu ben e, tüketim ve üretim ve tarım kısmına e, geldiğimizde e, ben de bir e, e, Boslancılar'ın genelde e, toprağı ekerken e, nasıl ektiklerini e, ve ne söyleyerek ektiklerini e, öğrendiğim gün bende bir kırılma oldu bir haydi yani bu kentte tarım veya tarım üzerine düşünmek. Tarımın her türlüsü dikey tarım, balkonda tarım, raflarda tarım gibi hı hı. her türlüsü üzerine düşünme konusunda e, bir, e, bir, bir başka bir şeyin farkına vardım. Vandana e, bazı içinde konuşmaya geldiğinde e, sağolsun bostanları da ziyarete gelmişti. Ve oradaki e, diğer bostancı kadınlarla birlikte bir küçük sembolik bir ekim gerçekleştirdiler. E, ve e, Kezban ablaydı. Ee, ama yanılıyor olabilirim. Ee, o e, nasıl ektiklerini anlattı ve e, el, e, eline bir avuç e, tohum alıyor ve e, onu e, üç kere de atıyor. O üç kere de attığında birincisini kurda diyor. Öbürünü kuşa diyor. Öbürünü aşa diyor. Ee, yani ben e, çok uzun zamandır e, bu e, cümle e, ile aslında hep e, belki... Hayata bakışımı bile çerçevelemeye çalışıyorum. E, çünkü e, tüketim dediğimizde iyi gıda alıyoruz dediğimiz zaman, e, iyi gıda üretiyoruz dediğimiz zaman e, gene bir şekilde gene bir insan merkezli bir bakış açısından bakıyoruz. oluyoruz. E, halbuki e, bu az önce bahsettiğimde yani tüketimi de örgütlemek nasıl yiyoruz, ne ediyoruz. Bundan bir e, adım arkaya attığınız zaman işte kurda kuşu aşağı çıkıyor. Çünkü ee, tüketim ya da üretimi nasıl örgütlüyoruz sorusunda ya da bunu nasıl çerçebiliyoruz sorusunda, kimin için üretiyorum ve kim tüketiyor sorusuna geliyoruz. Ve o noktada da e, bostanlarda yapılan tarım veya kurda kuşa aşa diye yani tohumunu dışarıda bırakarak eken tarımda, e, siz e, bütün dünyayla paylaşabildiğiniz, ...ve dünyadaki insan oğlunun ya da insan kızının <gülüyor> e, dışındaki varlıklarla paylaştığınız bir aktivite yapıyorsunuz. E, ektiğinizin e, üçte birinin kurda, üçte birinin Kuş, kuşa, üçte birinin ancak sizin aşınıza ve onu da paylaşacağınızı düşünürse... ...gittiğini düşünen e, bir anlayış e, aslında birçok e, kentte tarım, rafta tarım, işte evde tarım e, yaparak... ...kendi kendimizi mutlu olmamızı hafif biraz gölgede, gölgede, gölgede düşürebiliyor olabiliyor. Ama da bir yandan da bütün gezegeni paylaşmak adına da başka bir aydınlanma sağlıyor. Bence Bostanlardan öğrenilebilecek, benim kişisel olarak paylaşabileceğim en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yaptığımız her aksiyonu kendi kendimi besliyorum demek çok mutlu edici bir şey kimseye bağlı değilim ve bir şeye yük olmuyorum diye ama öte yandan da e, bunun bir e, dar bir bakış açısı olmaya da e, olma, olma ihtimali de her zaman oluyor. <gülüyor> ben şimdi belki yedi bu Klebostanların son durumunu e, merak eden bir soruyla beraber aslında senin bir mimar olarak da e, işte Bostan'ın kent içindeki varlığına dair ee, ...ne düşündüğünü sormak istiyorum... ...çünkü bu kent, tarım... ...işte park ya da bostan gibi ikilikler üzerinden tartışılıyor... ...genelde hı hı. E, bostanlar meselesi... ...kentin içindeki tarım, e, pratiği meselesi... E, ...son haline bostanların... E, ...ve aslında bu ikiliklerin dışında... ...daha böyle mimari bir pozisyondan... ...baktığında... ...senin olması ne olması gerektiğini düşünüyorsun... Sen? ...senin e, bostanın, hı hı. E, bostana dair... ...senin idealin nedir... ...nasıl devam hı hı. etmeli bostanlar... Hı. Bostanların son durumu, yani e, bostanlarla ilgili ne düşünüldüğünü biz de çok merak ediyoruz. <gülüyor> ee, biz e, şu anda e, bir şekilde konuda bilgi almaya çalışıyoruz. Bir takım duyduğumuz demeçler var, gazetelerden duyduğumuz. E, belediyeden e, alabildiğimiz kadarıyla, görebildiğimiz kadarıyla, bizimle paylaşıldığı kadarıyla gördüğümüz bir... E, ...bir proje var. E, o projeyi aslında... E, ...burgularsanız... Bul, ...herkesin Hı. bulabileceği... ...çünkü o bayağı şeye girdi... E, ...sirkülasyona girdi... ...haberlerde, her yerde. E, o projede bostanların... ...bir şekilde korunduğu gözüküyor. Bir şekilde ama yani... ...tamamen değil. E, pazar gibi, okul gibi... ...bir takım yapılaşmalar söz konusu orada. E, bostanların da nasıl korunduğuna dair... ...bizim soru işaretlerimiz var. Oradaki soru işaretleri de şöyle... ...yani bostancı olmadan... ...bostan olmadığını... ...biz defalarca altını çiziyoruz. Çünkü o bir kadim teknik... ...bir toprağı şekillendirme... ...tekniği gerçekten... Yani ...toprak sanatı gibi bir şey. Ve o tekniği bilmeden... ...siz o küçük metrekarelerde öyle o kadar çok ürün çıkartamıyorsunuz, hatta hiçbir şey çıkartamıyorsunuz. Dolayısıyla e, bostancı olmak olmadığı zaman o bir bostan olmuyor. Demin başta konuştuğumuz <gülüyor> konuya da belki tekrardan bağlanacak şekilde. E, dolayısıyla e, bilmiyoruz yani orası bostan üzerine bostan yazınca bostan olmuyor. E, burada buraya tur pekin dediğiniz zaman bostan olmuyor herhangi bir tarım, herhangi bir küçük kutunun içerisinde veya da toprakta da olsun buraya gelin ekin dediğinizde, herkes eksin dediğinizde bostan olmuyor. Bu işi bilen, çocukluktan yetişme veya yıllardır bu işi yapan ve bu somut olmayan kültürel mirasa sahip olan bir bostancının burayı bakması gerekiyor. Dolayısıyla biz şu anda biz de merak ediyoruz ki bu bostanlar gen bostanların olduğu alana dair e, ne yapılıyor biz de merak ediyoruz. E, çünkü e, sanırım e, Cumhurbaşkanının e, bir e, demeci de var. E, tamam işte bunlar tarihten bir uzun zamanlardan beridir varmış ama şimdi ne gerek var? Burada piknik yapılsın. E, mesire yeri gibi olsun e, dediğine dair e, bir söz de bir lafta okuduk. Bu bizi üzdü. E, çünkü Yanı başında olan surları koruyoruz. Onların da bir işlevi yok. Yani Çünkü yıllardır korumuş ama şimdi korumuyor. O zaman onları da yıkabiliriz. Niye yıkmıyoruz? Çünkü miras. Çünkü 400 yıldan beri var. Yanı başındaki bostanlar miras. 400 yıldır beri var. Bunlar yan yana, kol kola yıllardır var olmuş. Şimdi Biraz da aslında programı sonlandırırken... Sanata dair bir soru soralım istiyoruz. Sanat bostan ilişkisine dair ne söyleyebilirsiniz? Yedikule bostanların koruma girişiminin çalışmaları ne noktada sanatla kesişiyor? Hmm. Hmm. Girişim adına konuşacak olursam, e, girişim bir e, sanat inisiyatifi değil. Dolayısıyla yaptığı işte bir kent mücadelesi diyebiliriz. Bir tarih mücadelesi diyebiliriz. Hiçbir zaman da üzerine içerisinde çokça sanatçı olmasına rağmen bunun bir sanat işi veya bir sanat aktivitesi olduğunu tamamen reddetmiş bir aslında inisiyatiftir. İçinde var olan sanatçılar da çok da fazla bu konuyu bir sanat çerçevesi içerisinde almamaya da ee, özen göstermeye çalışmıştır. Onu da söyleyebilirim. Ee, sanata dair kısmı ise e, o, o e, yani kendi adıma düşündüğüm zaman e, orada benim hakikaten biraz daha düşünmem gerekiyor. Çünkü e, bir e, e, bir şeyi yok. Müellifi yok. <gülüyor> e, bir e, bir iş olarak yapılsın diye yapılmış bir şey değil. E, dolayısıyla e, ben o çerçeve içerisine sokamıyoruz. Çok teşekkürler. Bugün Mimar Aslan Demirtaş'la kule Bostanları ve Bostan etrafında yürütülen mücadeleyi çeşitli yönleriyle konuştuk. Çok teşekkür ederiz Aslan. Ben teşekkür, teşekkür ederim ]ler. davetiniz Hayana için. Ayağına sağlık. Bir başka programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.